dini ve temellerini bilelim. Din, peygamberin Allah Teala tarafından getirmiş olduğu, beşerin ihtiyaçlarının giderilmesini tekâful eden şeriat eşittir kanun ve nizamdır diye tarif edildi. Ayeti kerimede inneddin il islam. Gerçekte din Allah nezdinde İslam'dır buyurulmaktadır. Ali İmran Suresi Ayet 19 Aynı zamanda peygamberin Allah Teala tarafından insanlara getirmiş olduğu şeriatin eşittir ilahı kanun ve nizamın yazıyla zapt edilmesi eşittir sicillenmesi itibarıyla millet adet gibi tecrübeyle tatbik edilmesi neticesinde insanların ittifakıyla makbul görülmesi cihetiyle din kalben tasdik edilmesi itibarıyla iman ve itikat inkiyat yani gizli ve aşikarede ihlas üzere ona boyun eğiliciyetiyle İslam yani Müslümanlık diye tarif edilmektedir. Bu itibarla ayeti kerimede "ve men yetğî İslam'dan başka kim bir din talep ederse asla ondan kabul olunmaz. Ali İmran suresi ayet 85. Hadisi şerifte de El u ihwatun min allatin ummahatuhum vahid. Bütün peygamberler baba bir kardeşlerdir. Anneleri muhteliftir ve dinleri de birdir buyurulmaktadır. Din'in Allah Teala tarafından gelmesi sebebiyle insanlar kendi iradeleriyle dinin hükümlerini icra etmeye mükellef eşittir yükümlüdürler dini icraatın adı adalettir adalette şeceati, iffeti sehabeti, iktisadı zaruri ihtiyaçları tespit etmeyi, ihtiyaç nisbetinde harcamayı kuşatan sözde doğruluk, hüküm ve muame muamelede dürüstlüktür din Hak ve gerçeğin mayasıdır. Her türlü fazileti kuşatan medeniyetin esasıdır. İnsanın mürebbisidir. Hep hakikat ve hikmettir. Din, insanı aslı gayesinden haberdar kılan, terakkiyi, yükselmeyi emreden, insanı gerçek olgunluğa sevk eden, ilahi marifet ve hidayettir. Din, İlmin öğrenilmesini emreder. Kemalatın kazanılmasına teşvik eder. Medeniyettir, Mürşittir, Her iyiliğin kapısını açar, Aklı, Ruhu ve kalbi aydınlatan, Nurdur. Din, Güzel ahlakı neşreder. İnsanı, Rabbinden ve insanın yaratılışından haberdar eder. Olgunlaştırır. Üstün idrak ve melekeye sahip kılar. Bir netice din, İnsanın kalbine konan ilahi armağan olup vicdanı saflaştıran, insanı melekleştiren zevki, şuhudi ve huzuri bir aşktır. Muhabbettir, samimiyettir, ihlastır. Bu itibarla hadisi şerifte "Ehlis dinike yekfike qalilu min amel Dinini halis kıl. Az amel sana kafi gelir." diye buyurulmaktadır. Yani Niyet ve bütün amaçlarını, amelini riyadan, dünyevi belalara düşmek endişesinden, bütün illet, garaz, ivaz eşittir bedelden arındırırsan az amel sana kafi gelir demektir. İslam dininin medarı yani esasları 5 temeldir. Birincisi itikatlardır. İtikad Peygamberden işitilen haberin doğruluğuna hüküm etmektir. Doğrulamaya akide ismi verilmektedir. Emen tu billahi ve bima caa min indillah ala lisan rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem kema aradallahu ve emere bihi. Allah'a ve Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dili üzerine Allah Teala'dan gelen tüm hükümlere Eşittir İslam dinine. Allah Teala'nın murat ettiği ve emrettiği gibi inandım. Boynuma aldım. Kaziyesi gibi itikatlarda da beştir. A. Allah Teala'nın varlığına ve birliğine. B. Meleklere. C. Kitaplara. D. Peygamberlere. E. Ahiret gününe iman etmektir. Kadere iman... Allah Teala'nın sıfatlarına iman etmeye dahildir. Zira Allah'ın varlığına, birliğine inanan, onun hüküm ve kazasına inanmış demektir. Cibril'in hadisinde olduğu gibi emniyetine memni bir de avamın öğrenmesi için ancak iman esasları sayıldığında 6 diye bahsedildi. Bu 6 esasa imanın rükünleri denilmektedir. İmanın şartları da 5'tir. 1- Gaybe iman etmektir. Yani ölüm gelmeden itikadı temel esaslara inanmaktır. Mesela hayatından ümit kesen yahut Azrail'i gören kimsenin imanı merduttur. 2- İmanda yani akide de sebat etmektir. Mesela Allah Teala'nın bir sıfatını yahut Kur'an ve hadiste haram eşittir yasak olan bir hükmü inkar etmek yani helal saymak yahut namaz gibi emrettiği bir şeyi inkar etmek yani terkini helal saymak imanı bozar dinden çıkarır. Hadisi şerifte Selasun men kunna fihi vecdbehinn halavete'l iman men kana Allahu ve Rasuluhu ehabbe ileyhi mimma siwahuma وَمَنْ اَحَبَّ عَبْدًا لَا يُحِبُّهُ اِلَّا لِلّٰهِ وَمَنْ يَكْرَهُ اَنْ يَعُودَ Kendisinde üç haslet bulunan kimse, onlar sebebiyle imanın tatlılığını bulur. A. Allah ve onun Resulü kendisine başkalarından daha sevgili olan kimse. B bir kulu severse Allah için olmaktan başkasıyla onu sevmeyen kimse c Allah onu küfürden kurtardıktan sonra ateşe atılmasından tiksindiği gibi tekrar küfre dönmekten tiksinen kimse buyrulmaktadır bir şeyi sevmek diğer bir şeyi terk etmeyi gerektirir çünkü iki sevgi bir kalpte birleşmez gece ve gündüz ...küfür ve iman, ateş ve su bir yerde birleşmediği gibi. Binaenaleyh ya Allah-u Teala'yı sevmek veyahut gayrini. Müslüman bir kimse Allah-u Teala'nın üstün sevgisini korumak istediğinden... ...servet, riyaset deptebesinde olanlar kendilerini sevdirmek ve beğendirmek için saldırırlar. İşte bu saldırıda saldırganlara teslim olmayanlara küffar düşman olurlar İmanın temeli Allah Teala ve onun Resulünü sevmek ve sevgilerini izhar ederek başka her şeyi sarf zar etmektir 3 Havfullah eşittir Allah'tan korkmaktır yani ibadetin işlenilmesi halinde Allah Teala'nın azabından korkmaktır 4. Reca, eşittir, rahmetini ummaktır. Yani şirk ve nifaktan başka herhangi büyük bir günahın işlenilmesi halinde dahi Allah Teala'nın rahmetini ummaktır. 5. Meşruyu meşru tanımaktır. Yani peygamberin helal kıldığı şeyleri helal saymaktır, eşittir, tasdik etmektir. Yahut yasak ettiği bir şeyin haramlığına inanmaktır. Eşittir, hükmetmektir. İkinci temel ibadetlerdir. Allah Teala'ya ibadet, peygamberin tarifine uyarak şüpheden ari, ihlas üzere söz veyahut hareketle Allah Teala'ya zilleti ishar etmek demektir. Namaz, oruç, zekat, haç ve cihat gibi İbadetlerde 5 kısımdır. 1- 5 vakit dosdoğru namaz kılmak. 2- Ramazan orucunu tutmak. 3- Zekatı müstahaklara vermek. 4- Beyt-i muazzamayı tavaf etmek ve arefede durmaktan ibaret haç etmek. 5- Cihat yapmaktır. Cihat mal ile olur, can ile olur, tebliğle olur, silahlı olur, her türlü İslami hizmetler cihada dahildir. Hadisi şerifte El mücahidü men nefsuhu fi taatillahi ve'l muhacirü men hecerel hataya ve zunub. Allah nazarında makbul olan mücahit şehvet ve gazap kuvvetinden mürekkep nefsiyle çarpışıp onu Allah'ın taatine çevirendir. Gerçek muhacir de hata ve günahları terk edendir, bırakandır buyurulmuştur. 3. temel muamele yani kullar arasında alışverişlerdir. Muamelelerde de 5 kısımdır. 1. malı ivazlar yani mal mübadelesi ve çeşitleriyle alışverişler. 2. evlenmeler, nikahlamalar. 3. davalar Dört, emanetlerin korunması ve sözleşmelerin sağlamlaştırılması. Beş, miraslar. Dördüncü temel, hudutlar yani cezalardır. Cezalar bedeni, mali olmak üzere iki nevidir. Beş kısımdır. Bir, katil cezası. İki, haksızlıkla mal çalmak yahut zorla almak cezasıdır. İçki içmek cezası, haksızlıkla mal çalmak yani gasp ile mal almak cezasına dahildir. 3- Zina cezası 4- iftira cezası 5- Mürtetlik cezasıdır. Cezanın bedeni kısmı, azağı kesmek, hapsetmek, öldürmek üzere 3 kısımdır. Mal ile ceza ise 5 kısımdır. Mali cezalara İslam şeriatinde kefaret ismi verilir. Bunlar hata olarak yapılan katil kefareti, zihar kefareti, oruç bozmak kefareti, yemin kefareti, haçta cinayet işleminin kefaretidir. Diğer bedeni ve mali cezalar hepsi bunlara döner. Beşinci temel adaplardır. Adaplar Allah ve onun Resulünün hoşnut olduğu ve güzel gördüğü şeyleri yapmak, hoşnut olmadığı ve rızası olmadığı şeyleri bırakmaktır. Adaplarda 4 kısımdır. 1. Her türlü güzel ahlaka bürünmektir. Hadisi şerifte: İttakillah haytsu ma kunt ve atbiris sayiatal hasenata tamhuha ve Bi bihulkin hasen. ''Nerede olursan ol, Allah'tan kork, yasaklarını işlemekten korun, fenalıklardan sonra iyilik yap ki onu yok edesin. İnsanlara güzel ahlakla davran.'' buyrulmaktadır. 2. Şeriate muhalif olmayan örf ve adetlerde bulunmaktır. 3. Devlet işlerinde amir ve memurun vazifesinden, Devlet ve milleti idare etmesinden ve devletin hukukuna korunmasından ibaret siyasettir. 4. Hüsn-ü yani adab-ı ailelere ait terbiye ve talimdir. Bunlardan ferde göre farz ve vacip olan kısmının asıllarını öğrenmek farzdır ve ibadettir. Tefarruata dalmak ülema üzerinde farzı kifayedir. Avam ise müşkül bulduğu meselede ...alime müracaat etmekle mükelleftir.